Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillahi nahmeduhu venesta'inuhu venesta'uru. Ve na'udzu billahi min şururi min seyyiati la ولا تموتن إلا بعنت المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخرق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا. يا اي فالذين امنوا تستغفروا الله يقول قاولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فما يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان استغان حديث كلام الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه ve kulle bin akim dalâle ve kulle dalâletin sünnâr veba arkadaşlarım hoş geldiniz. Bu haftaki dersimiz elinizdeki notlarda yazılı üzere gene birbiriyle ilintili birbirine benzeyen konular olması kısa olma asla bile inşallah zaman içerisinde yetiştirebileceğimizi düşünerek e, hazırladığımız iki tane konu. Bunlardan birincisi Allah Azevedel'den başkasına sığınmak Şirktir. Şehirden şıkartan büyük günahlardandır. Bu dersle alakalı olarak Mus Musal-ı Fahimahullah bir ayet ve bir de hadisi delil olarak getirmiş. Aynı zamanda bu dersin izahının sonunda bir tane kadın sahabiyi bir de o da ikinci delil olan ilk hadisin raviyesidir. Onun hakkında kısa bir bilgi vereceğiz. İkinci konumuz ise Allah'tan başkasından imdat istemek, yardım istemek veya Allah'tan başkasına dua etmek her açık talepte bulunmak o da şirk kısmındandır. Bununla ilgili insanı Allah dört tane ayet belli yetmekte Bir tane de senedi zayıf, mana sahih bir hadis belli getirmektedir ki bu kısımda yine Hakkında bilgi vereceğimiz kişi adedi bir, o da İmam Taberani rahimahullah olacak. Farkındasınızdur, bundan birkaç ders önce biz La İlahe İllallah'ın manasını önce genel görmüş, ondan sonra asırımını yapmaya başlamıştık. Bugünkü göreceğimiz iki konu da La İlahe İllallah'ın tafsilatı, teferruatı olması cihetiyle onun anlamını ifade etmek. Yani La İlahe İllallah'ın içerisine neler giriyor, onu görmekteyiz. Halihazırda devam ediyoruz mevzuya. Ve bir miktar daha devam edeceğiz. La ilahe illallah kavramın içerisinde ne vardır veya ona zıt neler vardır bunları öğrenmeye, aktarmaya dilimizden önce devam edeceğiz inşallah. Bu ön girişten sonra konumuza başlayalım. Konu başlığımız istiaze. Hani biz bir şeylerden korkarız bir şeylerden enişeleniriz de eûzu billah deriz ya, sığınma talebidir istiaze bir kimse herhangi bir kususta birisine sığınma talebinde bulunursa, korunma talebinde bulunursa buna istiaze denir. Bizler de gerek Kur'an'la gerek şünnette geldiği üzere birçok şeyden Allah Azze ve Celle'ye ve onun isine sıfatlarına sığınırız. İstiaze demek ki birisine intica etme, yönelme, O'ndan korunma talebinde bulunmadır. Allah Azze ve Celle sadece kendisine sığınmamızı emreder. Kendisine ve onun isim ve sıfatlarına sığınmamızı emreder. Çünkü fayda ve zarar vermeye mağlık olan sahibi olan sadece odur. Onun dışında fayda ve zarar verecek mahlukat varsa bile bu Allah Azze ve Celle'nin müsaade ettiği sünrededir. Yani neticede gene fayda ve zarar vermeyi Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Biz biliyoruz ki insanlardan cinlerden bütün varlıklar bir araya gelse, bir insana fayda vermeye yaşarışsa ancak Allah'ın dilediği kadar fayda veriyor. Daha fazlasını güç getiremez. Yani onların fayda vermesi gene Allah Azze ve Celle'nin takdirine bağlıdır. Tam zıttı insanlar ve cinler bir araya gelseler biri insana zarar vermeye çalıştılar, zarar vermek üzere anlattılar, harekete geçtiler, Allahu Teala'nın o hakkındaki takdiri neyse o kadar zarar verebilir, o daha fazlasını güç yetmez. Bu ve benzeri delilerdeniz anlıyoruz ki, fayda ve zarar verme aslen Allah Azze ve Celle'nin elindedir, meşeiyetindedir. O neydi derse, zarar vermek isteyen kullar o kadarına güç yetmez. O ne kadar rahmetlilerse bir kula, fayda vermek için bir yere girenler o kadar fayda verilir, daha fazlasını çıkamazsın. Öyleyse biz herhangi bir şerden zarardan musibetten sığınacaksak ancak Allah Azze ve Celle'ye sığınacaksak. Çünkü fayda da onun önünde zarar da onun önünde. Musa'nın Rahim'e Allah bunun mizahın sabidinde 3 tane getirmişti. Az önce söylediğimiz gibi. Bunlardan birisi ayet bir diğeri ise hadistir. Ayette Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Cin suresinde Ve ennehu kâne ricâlün minel insi ya'ûzûne dirjâlim minel cinni feğâdûhum İnsanlardan bir kısım adamlar cinlerden bir kısım adamlara sığınırlardı da bununla onlar cinlerin azgınlığını arttırırlardı. Elin kesbihime Allah. Ve onun benzeri tefsir halileri, halileri bize izah ederler ki cahiliye Arapları ıssız bir bölgede geceleyecekleri zaman o bölgenin bir sahibi olduğunu ve bu sahibinin de cinlerden olduğunu düşünürler ve o bölgedeki e, mahlukatın şerrinden o yörenin cinlerinin büyüğüne sığınırlar. Allah Azze ve Celle'nin bu beyanı yapılan o cahili iş üzeridir. Onu vefetme, kaldırma, onun yerine İslam'ın ruhuna uygun sığınmayı yerleştirmek sebepindedir. Onlar herhangi bir e, sıkıntılı, musibet gelebilecek, korkunç, ürkütücü bir bölgeye sığındıkları zaman, orada geceleyecekleri zaman, bu yörenin sehihlerinden, alçaklarından veya zarar veren diğer şeylerinden bu yörenin sahibi, bu yörede otorite sahip olan, cinlerin büyüğüne azim olanlar, değerli olan sığınırız değerlerdi de o insanını e, güya kontrol ederlerdi, muhafaza ederlerdi, şehirlerinden korurlardı. Ancak ayetin devamına geldiği üzere, bu onların azgınlığını arttırır. On insanların bu şekilde sığınması, cinlerin azgınlığını arttırır. Neden? Cinler, insanlar kendilerine sığınmaya devam etsinler diye. Yine o sığınan insanlar korkuturlardı, Korkuturlardı. Behşete kaptırırlardı bir şekilde ki daha fazla sığınsınlar ve onlardan kopmayacak, onlardan uzaklaşmayacak derecede bir ihtiyaç hissinsinler. Bundan dolayı onları yine korkutmaya devam ederlerdi. Bilgi yok, din zaten izleri kalmamış, Cahiliye ad üzerinde. Kişallah Azze ve bilmiyor, tanımıyor, onun koruyucu olduğunu farkında değil veya kaliben yakinen inanmıyor bu durumda korkutulsa bile gene ondan başka sığınacak birileri yok diyerek gene cinlere sığınmaya devam ediyorlar bu şekilde o sığınıyor öbürü korkutmaya devam ediyor o daha fazla sığınıyor daha fazla istekle arzuyla daha fazla korkarak endişelenerek sığınıyor o biraz daha korkuyor karşılığında bir faydalanma kullanma var özellikle de cinler ellerindeki Allah azze ve Celle onlara verdiği bu insanlara görünmeme hasletini kullanarak onları insanlar kendilerine bağlayacak tarzda korkutma ve sığındırma şeklini kullanıyorlar. Allah Azze ve Celle bunu yıkar, bunu yok eder, sabette. Onların herhangi bir zarar veya fayda veremeyeceğini ifade etmiş ve bunun yanlış olduğunu. Bilakis Allah Azze ve Celle'ye sığınılması veya Allah Azzele Celle'nin isim sıfatlarına gerektiğini ifade etmiştir. Bu da onlardan bir kısmıdır sadece. Bundan sonraki hadis bunu daha net olarak göreceğiz ki, herhangi bir bölgeye gezelemek veya bir miktar kalmak üzere konakladığımız zaman, o, o yörenin dünya sahibi olan, sahibi zannedilen, sahibi olduğu iddia edilen cümlere değil de, bilakis, göklerin yerin tek malik olan Allah Azze ve Celle sığınmak gerektiğini veya onun isim ve sıfatlarına sığınmak gerektiğini Allah Azze ve Celle onun öğretisiyle de Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize öğretmiştir. Sığınmak demek ki bir ibadet ki cinler bunu kullanıyorlar. Sığınmak bir ibadet ki Allah Azze ve Celle bu cinlere yapılan ibadeti nef ediyor, kaldırıyor ve onun yerine Kendisine sığınılmasını emredir. Halbuki İslam dini kendinden önceki iş ve amellerden İslam'ın ruhuna aykırı olmayanlara dokunmamıştır. Hangi husus İslam'a aykırıdır? Hangi husus Allah Azze ve indirdiği dine aykırıdır? Bunu kaldırmış onun yerine hayırlı olanı, doğru olanı, isabetli olanı getirmiştir. Cinlere sığınmak doğru bir iş değil. Çünkü bu bir ibadet. İbadet neydi? Defalarca söyledik, gene söyleyeceğiz. İyice bu akıllarımıza nakşedilinceye kadar. Sadece Allah Azze ve Celle için yapılan ve onun yapılması neticesinde Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğu kazanılan her iş iddi. Hemislerine sırap umulan her iş ibadet. Öyleyse bu ibadetler Allah Azze ve Celle dışında birilerine yapılmayacak. İstiaze dediğim sığınma bir ibadet midir? Elbette ki korunma talebidir çünkü. Şerden, musibetten, kötülüklerden korunma talebidir. Talep, yani istek bir ibadettir. Özellikle de bu Allah Azze ve Celle'nin yapabileceği, sadece onun güç yetirebileceği bir husus bu bir ibadettir. Yoksa herhangi bir kuldan yapabileceği bir şey bu ibadet değildir. Belki Allah Azze ve Zellem'e bize yedik ve takva üzere yardımlaşmamızı emreder. Yükünü kaldıramayacak bir insana yardım etmek bir sadaka olarak adlandırır. Yardımlaşmak, güç yetirebildiği hususlarda insanların yardımına başvurmak ve yardım edeni edebilecek kişinin yardım etmesini sevap kazanacak bir ibadet saymıştır. Öyleyse bizim burada kastettiğimiz sadece Allah azze ve celle'nin elinde olan onun güç yetirebildiği hususlarda başkasına, Allah'tan başkasına sığınmak, Allah'tan başkasından bunu talep etmek şirk kısmına giren ibadettir. Burasının özellikle anlaşılması gerekiyor. Akıldan bir kısım soyuşağıda olmaması, kalmaması. Alimler icma etmişlerdir ki icma etmek hepsi ittifakken aynı görüşte birleşmişlerdir ki Allah'tan başkası kim olursa olsun, melek de olsa, peygamber de olsa, kim de olsa, taş da olsa, ağaç da olsa, kabir de olsa, Allah'tan başkasına sığınılmaz, ondan yardım talep edilmez. Ailem bu usta ittifak etmişler. Aralarında hiçbir ayrılık yoktur, görüferli yok. İstiyazenin bir ibadet olduğunu söylemiştik. Buna dair bir tane de ayet okuyayım ben sadece bahsi geçen konuya ışık tutmayacak onun dışında faydalanabileceğimiz bir husus olduğu için de bunu söylemek istiyorum. Allahu Teala Fussilet suresinde buyurur ki ve inma yenzaganeke minne şeytanin nazgum festaiz <Sessizlik> billah innehu Şayet şeytandan sonra bir dürtü, bir vesvese gelirse sen bu durumda Allah'a sığın. Şüphesiz ki o şeytandır, bilendir. Yani sığınma talebini iştendir ve sığınılacak varlığı da sığınma talebini bilmenden iyi bilendir. Öyleyse bize herhangi bir ortamda, herhangi bir anda şeytandan bir dürtü bir vesvese gelirse biz Allah Azze ve Celle'ye sığınacağız. Veleki bu namazda olsa Nitekim Deviniz Aleyhisselatü Vesselam namazda gelen vesveseyi def etmenin yolunu sahabesinin kendisine müracaat etmeyecek. Ümmetini öğretmiştir. Ne demiştir? Üç sefer soluna Euzubillahimineşşeytaniracim de ve diye hafifçe tükür. Namazın içerisinde. İşte bunu yaptım diyor Osman radıyallahu anh o dürtü, o vesilese benden gitti. Dolayısıyla namazda bile olsa özellikle hangi ortamda ve hangi anda olursa diye altını çizdim. Namazda bile olsa bize şeytandan bir vesvese gelirse ki biz bunu biliriz. Haklı salim olan, dininden iyi haberdar olan bir insan aklına gelen şeyin iyi mi kötü mü şeytandan mı Rahman'dan mı olduğunu bilir ayırt eder. De Böyle bir durumda şeytandan bir dürtü, bir vesvese geldiğini hisseden insan bundan kurtulma başına Allah Azze ve Celle'nin emrine uyarak Allah'a sığınacak. Bu sığınma sanmi olursa Allah Azze ve Celle de o dükkanı kurtaracaktır. Hanefilerin büyük alimlerinden olan Molla Ali'l-Kari rahimahullah bir eserinde şöyle der. Cinlere istiyaza yapıp sığınmak caiz değildir. Çünkü Allah azze ve celle şu aşağıdaki En'am suresi 128. ayette de buyurduğu üzere bu işi yapan kafirleri zemmetmiş kınamıştır. Nedir bu ayet? Ve yeme yahşuruhum jinn ve ayyamu'şerel Onların hepsini haşrettiği gün der ki ey cinler topluluğu siz insanlara karşı büyüklendiniz Ve qale evliyahum minel ve balagna'udillellezi insanlardan olan o şeytanların dostları da der ki Ey Rabbimiz biz bağzınız bağzımızın istifade ettik faydalandık. Bazen onlar bizden faydalandı, bazen biz onlardan faydalandık ve sonunda bize takdir ettiğin özel bize geri verdi. Galen <gülüyor> naru nusrakum khalidun fiha illa maşallah. Bu ikrar ve itiraf üzerine Allah azze ve celle Allah'ın diledikleri müstesna sizin dönüşleriniz kendisini beği kalmakları ateştir. diye onlara cevap verdi inna <gülüyor> rabbeke Akimın Ali'im şüphesiz ki Rabbin hikmet sahibidir bilim sahibidir bilir. Bu ayette Allah Azze ve Celle Allah'tan başkasına sıvınanları ve cinlerin insanlardan insanların cinlerden metalanmasını, faydalanmasını zemmetmiştir kınamıştır. Bundan dolayı caiz değildir insanların cinlere der ve Ali al-i Karim anifiyamani İnsanların cinlerden istifade etmesi, bazı ihtiyaçların giderilmesi, kaybettiği bazı şeylerin bulunması veya gaybi bazı haberler alma şeklidir. Bunlar cariydi. Bunları biliyoruz. Bunlara cinler muktedirdi. Çünkü bizim gövarlıkları onlar. Hatta bir kısım özellikleri bizden daha üstündür. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasından da anlaşıldığı üzere onlar çok hızlı hareket edebilen güçlü varlıklardır bizden güçlü olmaları veya bizden hızlı hareket etmeleri, hatta bize görünmeyerek hareket etmelerinden dolayı hakim konumda olmaları bile Allah Azze ve Celle'nin ve onun müsaadesi kadardır. Cinler de insanlarını istifade ederler. Nasıl? İşte kendilerine sığındırarak, kendilerini tazim ettirerek, yücelttirir ve onlara boyun eğdirir, itaat ettirir. Cinlerle irtibat olan insanların haline haber ederseniz muhtemelen Cinler kendilerine, insanlara itaat etmesini isterler. Boyun bütmesini isterler. Bunun karşılığında da onlara bir kısım faydalanabilecekleri hususlada yardımcı olmaya çalışırlar. Bazı kayıp şeyleri bulmaları gibi. Çünkü cinler bizim vakıf olmadığımız bir kısım özelliklere ve bir kısım sürate sahip olduğu için ve bize kayıp olan bir şey, bizim cinimize, cinlerimize kayıp olmayabileceği için bir kısım şeyi biliyorlar, bilebiliyorlar. Her şey değil, bir kısım şeyi bile biliyorlar. Mesela kaybolan bir saatimizin nerede olduğunu bilebilirler. Biz görmüyoruz ama onun gördüğü bir ortamda olabilir veya onun bildiği birisi almış olabilir ya, onun bildiği bir ortamda düşmüş olabilir. İşte böyle bir kayıp malzememizi buldurmakla veya gaybi bir kısım haber vermekle insanlar onlardan istifa ederler. gaybi biriler nasıl verirciler? Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'i bize bunu vahyettirmiştir. Allahu Teala gökteki yıldızları bir koruyucu yapmıştır. Cinler çünkü birbirlerinin üstüne binerek yukarıya doğru çıkarlar ve Allah'ın meleklerine olan emir ve buyruklarını dinleyerek kulak hırsızlığı yapmaya çalışırlar. Bunun üzerine Allah azze ve celle onlara ateş gönderir. Bu ateş bizim yıldız kayması dediğimiz olaylar. Nerede bir yıldız kalması var orada Allah Azze ve Celle'nin kelamından, buyruğundan çalmaya çalışan bir hırsız cin topluluğu vardır. allah Teala onlara ateş atmıştır. Bir kısım ateş cinlerin duyduğu buyruktan sonra ulaşır. Onlar bir alttakine bir alttakine hızlıca bu haberi iletirler. Ta ki o büyücünün, sihirbazın irtibat haline olduğu cin vesilesiyle sihirbaza bu haberi ulaştırırlar. Bazen de o haberi alamadan o ateş onlara ulaştır, o ateş yakar, Allah azze ve sellem buyrundan haberdar olamaz. Bunun gibi gaybi bir kısım yani gelecekte olabilecek bir kısım şeylerden az da olsa haberdar olabilirler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlattıktan sonra der ki, o cin gelir tuvalet değil ve kendisine boyun büktürdüğü sihirbaza duyduğu doğru haberin yanında 99 tane yalan haber ulaştırır ki sihirbaza kendisine gelen insanlara bunu söyler. Halbuki söylediği gelecekte olabilecek bir tane doğru yanında 99 yalan yanlış şey var, uydurma şey vardır ama insanlar bundan sihirbazdan aldığı bu haberi t eden insanlar, ya bak falanca şöyle dedi, yani şöyle de tuttu derler ama onun söylediği 99 yalanı hiç gündeme getirmezler. Bu böyle midir? Evet böyledir. İşte bunun gibi kaybettiği bir kısım haberleri öğrenme özelliği vermiştir cinlere. Bu da Allah Azze ve Celle'nin takdiri nedir? Ama bir tanenin yana 99 yalan hatalar 100 şey söylerler. O 100 şeyden bir tanesi tutar insanların nezdinde o cinin istifade ettiği sihirbazın değeri yükselir. Çünkü ünlenir artık. Gelecekte olabilecek bir şeyleri bildir diye. Halbuki onun bilmesi birbirlerinden istifade ettiği cin vesilesidir. İşte cinler bu şekilde insanlardan e, insanlara yardımcı olurlar ve insanları da kendilerine boyun büktürerek, istediklerini yaptırarak, tazim ettirerek onlardan istifade ederler. İnsanların cinlerden istifadesi bir ibadet çeşidi değildir. Ama cinlerin insanlardan istifadesi, beklentisi de hepsi ibadet çeşididir. Tazim edilmesi, boyun bükülmesi, sığınılması, manes ibadet çeşidi. Kafir olan o cinler, bunlara şeytan da dönüyor aynı zamanda biliyorsunuz, cinlerin kafir olduğundan şeytan denir. Bunlar insanlardan istifade ederken hep ibadet cihetiyle, yani kişiyi şirke düşürebilecek hususlarla istifade ederler. Ama kendileri kullara, insanlara bir fayda vereceği zaman bir ibadet çeşidine girmezler. Yani kendileri şirk koşmazlar ama istifade insanları şirke düşürecek şekilde onları kendilerine bağlı ala isfad verilir. musan Allah'ın getirdiği ikinci delil ise bu başlığı altında Havle binti Hakim radiyallahu anhadan gelmektedir. O der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve işittim şöyle buyuruyordu Her kim bir menzile, bir noktaya e, konaklama yerine inerse ve Eûd'u ve kelimâtullâhi tâmmeti Yani yarattıkların şerrinden Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım derse o konakladığı yerden kalkıncaya kadar ona hiçbir şey zarar veremez. Buyur. Az önceki ayetin iniş sebebinde bahsettiğimiz husus dolayısıyla kaldırıldı. İslam onun yerine daha hayırlısını getirdi. Nedir o? Bir konaklama yerinde zarar verebilecek ne varsa, hayvan, böcek, cin, insan, yırtıcı, koparıcı, ısırıcı ne varsa, şerli ne varsa, onların şerrinden demek ki o konaklama yerinin cinine değil de oranın da tüm göklerine yerine sahip olan Allah Azze ve Celle'ye veya onun sıfatlarına sığınılacak. İslam bize bunu öğretti. İmam Kurtubi Rahimahullah bu hadisin izahında der ki bu önemli bir haberdir ve doğru haberdir. Biz bunu kendi nefsimize tecrübe ettik. Hem hadisin delili olarak, sıhhat olarak tecrübe ettik. Hem de başımızdan geçti bu olay. Bunu yaşadık. Ben bu haberi işittiğim andan itibaren bununla amel etmeye başladım. Yani herhangi bir noktada konakladığım zaman bu duayı yapmaya başladım. Ben bunu terk edinceye kadar bana hiçbir şey konakladığım yerlerde zarar vermedi. Bir gece Medine'de beni bir akrep soktu. Ben düşündüm, teşekkür ettim ve hatırladım. Ben o gece bu duayı yapmayı unutmuştum. Demek ki Allah Azze ve Celle kendisine sığınıldı mı mutlaka koru. Dua bahsi geniş bir bahis allah Teala mümin kulunun duasını günah istemediği, kendisi günah istemediği ve bir günaha haramı istemediği sürece. Aynı zamanda, yediği haram, içtiği haram, yediği haram değilse mesela, bu durumda allah Teala mümin kulunun duasını mutlaka kabul eder. Ancak bu kabulü biz, sadece isteğimizin derhal yerine gelmesi şekliyle anlıyoruz. allah ve Celle'nin kabulü ise bu şekilde değildir sadece üç şekildedir. Birincisi bizim bildiğimiz gibi dünyadaki isteğini derhal yerine getirmez. Veya bir müddet sonra yerine getirmez. Veya onun kabul etme şeklinin ikincisi şudur. İstediği şeyin karşılığını sevap olarak ahirete bırakır. Bir kul Allah ve edilen bir şey isterse onu yerine getirmez de onun karşılığı ne kadar sevapsa o sevabı ahirette Allah Azze ve Celle kuluna vermek üzere ahirete bırakır. Veya üçüncüsü, o kulun istediği şey karşılımdaki günahını siler. Bu üç şekilden birisidir Allah Azze ve Celle'nin kulunun duasını kabul çekmek. Halbuki biz bunu böyle zannetmiyorduk. Ancak terimizle gelen iki ayrı hadiste Aleyhisselatü Ay Vesselam bunu bize şey izah etmiştir. Allah-u Teala kulunun duasını sadece istediğini yerine getirmekle değil, ahirete teyhir etmekle veya dünyada istediğinin karşılığı günahı silmekle de kabul edilir. Ama biz bilemeyiz bunu. Belki ahirete bıraktı, belki günahlarımızdan silindi. Bunu bilemiyoruz. Bundan dolayı bir kul dua ettin ettin de kabul olmadı demez, demememeyiz. Çünkü kabul olunup olunmadığını biz bilmiyoruz. Kabul kıstasınız sadece sistemimizin yerine gelmesi olmamalı. Belki ondan daha hayırlı olan günahımızın silinmesi veya ahirette paranın, menfaatin, şunun bunun fayda vermeyeceği o yerde bize fayda olarak denecektir. Bunu bilemiyoruz, bilemiyoruz. Ve biz müminler olarak inanırız ki Rabbimiz azze ve celle mümin kulu haram istemediği sürüdüğü mutlaka onun duasına icap edeceğiz. Nitekim Mümin Suresinde geldiği üzere, bizdeki Bakara Suresine geldiği üzere, kul Allah Azze ve dua ettiği zaman Allah onun duasını kabul eder. Ve iza sereki garib bu duar etu dahi an Kullarım sana beni sorarlarsa ben çok yakınım. Bana dua edenin duasında icabet ederim, karşılık veririm diyoruz. Bakara Suresi. Öyleyse dualarımız sığınma gibi, yardım isteme gibi, bir fayda talebi gibi veya bir şerrin sıkıntının def edilmesi, kaldırması kaldırılması gibi dua taleplerimizi bir kesin kabul olacak tarzla yapacağız ve onun karşılığını hemen istemeyeceğiz. Ola ki o daha hayırlı görülmüştür. Zaten biz tarafından da ahirete etkili edilmiştir Veya günahlarımızın silinmesi şekliyle kabul görmüştür de biz bilemeyiz. Çünkü günahımızın ne kadar olduğu sevabımızın ne kadar olduğu veya günahlarımızdan silmen, sevablarımızdan elde ettiğimiz kısımlar gayrıydırlardı. Biz ancak kıyamet gününde elimize verilecek amel defterimiz neticesinde öğretilecekler, gösterilecekler. Ve teraziye konduğu zaman sevap ve günah kefeleme konduğu zaman görebileceğiz. Yoksa hiçbir kul dünyadayken ne kadar sevap elde etti, ne kadar günah elde etti bunu bilemez. Bunun bilmenin bir yolu yok. Tekrar edelim. Belki yüksek sasis vermekle yerleşmesine akıllarınıza yaratmasına ve olur. Eûzu, sığınırım bi kelimatillahi ta'ammati Allah'ın tam olan kelimelerine neyden? Min şerrime halap, yarattığı şeylerin şerrinden. Herhangi bir yerde konakladığımız zaman herhangi bir şekilde bu dua yaparsak orada bizim başımıza bir musibet gelmeyecektir. Çünkü biz oradaki şer sahiplerinin şerrinden Allah'a Allah sığındık. Oranın sahibine sığındık. İkinci dersimiz Allah Azze ve Celle'den başkasına istiraze yapma, yani yardım dileme ve Allah'tan başkasına dua etmek de şirktir, istirafet yani indat talebi, yardım talebidir. Bu ise yardım edebilecek kimseden olabileceği gibi yardıma muktedir olmayanlardan da yapılabilir. Az önce söylediğimiz gibi Allah Azze ve Celle bize Hayır üzere, fakva üzere, bir üzere yardımlaşmamız emreder. Dolayısıyla birimizden bütçe talep edeceğimiz yardım talebinde caiz yapar. Ancak sadece Allah Azze ve Celle'nin kudretinde olan, sadece Allah Azze ve Celle'nin olan bir hususu kullardan istemek ise işte şirk olan istinaz işte dediğimiz şirk olan yardım dileme, yardım talebi kısmına girer. Öyleyse biz burayı nasıl anlayacağız? Az önceki dersin başında söylediğimiz gibi. Allah'tan başkasının güç yetremeyeceği hususlarda, Allah'tan başkasına söylenmek, yardım istemek veya dua etmek şirktir. İstigaze ile duanın arasındaki fark ise, istigaze yani yardım talebi üzüntülü, kederli, tasalı kişilerden sadır olur da dua, sevinçli kişilerden de, ihtiyaç sahibi kişilerden de, tasalı kişilerden de veya ıı, herhangi bir ıı, talep olan kişilerden de ortaya çıkar. Du'a daha genel, daha şamil e, ibadet çeşitlerinden birisidir. Du'a iki çeşittir. Bunlardan birincisi ibadettir, birisi istene, taleptir. Bir insanın "Ey Allahım, benim şu sıkıntımı gider" demesi istek duasıdır. "Ey Allahım, bana şunu ver" duası istek duasıdır. "La ilaha illallah" demesi Subhanallah demesi, Elhamdülillah demesi, La şerike leh demesi gibi Allah azze ve Celle övücü, sena edici, noksanlıklardan uzak tutucu ve onun şanına yakışan hususlarda onu övmek ise ibadet dua dediğimiz sena kısmında. Dua iki çeşitli demiştir. Talep, istek ve sena, ibadet. Övgü yani alimlerin büyük çoğunluğunun görüşüne göre sena duası, övgü duası, istek duasından daha üstündür. Daha üstün bir ibadettir. İbadetin bu çeşidini daha önce duymadınız tahmin ediyorum. O yüzden özellikle altını çizmek size tekrar hatırlatmak istedim. Dua etmek de biliyorsunuz ibadet çeşitlerinden birisidir. Çünkü dua ya övgü içerir az önce söylediğimiz gibi veya bir talep de bulunmayı inşallah. Haksız yere hak etmediği sürece bir mahluku daha fazla övmek hatta ve hatta Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan örgüyü senayı ona hasretmek şirk kısmına Mesela biz hiç kimseye eksiksiz noksansız demeyiz. Mesela subhanallah dediğimiz gibi subhane falanca subhane falanca demeyiz. Çünkü hiç kimse Allah Azze ve Celle'nin dışında eksiksiz değildir. Bunlar dolayı Sübhane Muhammed de demeyiz. Sübhani Adem de demeyiz. Sübhani İbrahim de demeyiz. Sübhane Cebrail de demeyiz. Çünkü bunlar sadece Allah'a yapması gereken övgülerdir. Bundan dolayı bir başkasına yapılırsa bu övgü duaları bu şirk olur. Noksansızlık çünkü Allah'a Azze ve Bundan dolayı La ilahe illa uzda demeyiz. Uzza'dan başka ilah yok. La ilahe illa lat demeyiz. Veya la ilahe illa falanca demeyiz. Bu da ilahlığın yani kulluk yapılmaya hak sahibi oluşun ifadesidir. Buna da sadece Allah azze ve celle Hak sahibi, müstahaktır. Bakın övgü, sena dediğimiz hususlar Allah azze ve Zellem hakkı olan hususlar mahluka yapılmaz. O zaman bu şirk olur. Aynı şekilde ey Allah'ım benim şu sıkıntımı gider yerine ey falanca benim şu sıkıntımı gider demek de yani istek duası da yine şirk kısmındadır. Çünkü buna Allah Azze ve Celle hak sahibidir. O güç getirir. Başkası güç getiremez. Dua eden kişi dua ettiğini yüceltmektedir. Tazim etmektedir. Çünkü dua eden kişi bir talepte bulunmak. Kişi kendinden aşağıdakinden Gerek faziletçe, gerek güç getirme kendinden daha aşağıda olan kimseden bir şey istemez. İstediği kişiyi mücdetmektedir. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam veren el, alan elden üstündür. Yani yardım eden, ikramda bulunan yardım edilenler. ikram edilenler üstündür. Hiçbir dilenci dilendiği kimseden üstün değildir. Öyleyse dua talebinde bulunan kişi de Dua ettiği cismi, varlığı, mahluku büyütmektedir, yüceltmektedir. Bu sebeple dua ibadettir. Sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılır başkasına yapılmaz. Allah'tan başkasına dua eden kimse onun hakkı olan, sadece ona mahzul olan bir ibadet çeşidini başkasına yapmış ve bu hususta Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmuş. Dua eden kişi aynı zamanda isteğini iflasla yapar samimiyetle yapar, boyun bükerek yapar. Bundan dolayı ibadet çeşitlerinin en üstünden birisi duadır. Çünkü namaz ve kurban kesme ibadetlerinde de gördüğümüz gibi dua da bir kısım ibadet çeşitlerini içermektedir. Samimiyet gibi, gönülden bağlanma gibi, kabul edileceğine inanma gibi, boyun dütme gibi, zelilliğini ifade etme, ihtiyaç sahibi olduğunu dile getirme gibi birçok ibadet çeşidini içeren önemli ibadetlerden, büyük ibadetlerdendir. Öyleyse dua eden kişi dua ettiğine bakacak. Allah Azze ve Celle ile kendisi arasında bir aracı, vasıta da yapmayacak. Hiçbir şey. Çünkü Allahu Teala bunu şeriat yapmadı. Allah Azze ve Celle de, Kur'an-ı Kerim'inde, Resulü Aleyhisselatü'nün sünnetinde bize kulun Allah'tan direkt istemesini anlattır. Herhangi bir aracı olmaksızın. Birilerinin ifadesiyle valinin katına çıkmak için nasıl aracı gerekiyorsa, Allah'ın huzuruna gitmek için de aracı gerekir demez Müslüman kul. Kur'an'ı ve sünneti iyi anlayan bir kul. Çünkü Allah Azze ve Celle vali gibi aciz değildir. Vali kafsinin önünde olan, zeryan olaylardan haberdar değildir de, Allah Azze ve Celle yedi kat külükteki ve yedi kat yerin dibindeki en ufak bir tıkırtıdan haberdardır. Karanlıklarda suyun içinde havada olan şeylerden haberdardır. Öyleyse bunun gibi özelliklere sahip bir kul ile eksiksiz olan Allah Azze ve Celle kıyaslanarak valinin huzuruna çıkmak için yapılan aracı nasıl yapılıyorsa Allah'ın huzuruna da öyle bir aracı gerekir demesi batıl olan iddiaların kıyaslanan en kıtır en bahsettir. Allah Azze ve Celle kullandan haberdarsa kullar kendisiyle Rabbi arasında aracı da edinmeyecekler. allah Teala kendisinden başka dua edilenleri birçok ayetinde kötülenmiş zemmetmiştir. Ve bu yapılan işi şirk olarak adlandırmıştır, zulüm olarak adlandırmıştır, cehennem ehli yapacak bir iş olarak adlandırmıştır. Bunu şiddetle nehletmiş. Şeyhülislam İbn-i az önceki söylediğim sözü geneller ve der ki her kim Allah'la kendisi arasında bir vasıta yaparsa her kim Allah'tan başkasına tevekkül ederse her kim Allah'tan başkasına dua ederse ve her kim Allah'tan başkasından sadece Allah'ın güç götürdüğü bir şeyi ister talep ederse icmaen kafir olur. Konumuzla ilgili olan İlk delile geçtim. Birinci delil Allah Azze ve Celle'nin Yunus suresinde buyurduğu iki arka arka ar gelen ayettir. 106 ve 107. ayetler. O, orada buyurur ki Rabbimiz Azze ve Celle وَلَا تَبْعُوا لِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَدُرُّكْ فَاِنْ فَعَلْكَ فَاِنَّكَ ذَنَّا ظَالِم۪ينَ Yani Allah'tan başka sana fayda veya zarar veremeyecek birilerine bir şeylere dua etme. Şayet bunu yaparsan o halde sen zalimlerden olursun. Ki buradaki zalimin kasıt şirk koşan zalimdir. Çünkü Allah azze ve celle yapması gereken bir ibadet çeşitini ondan başkasını yapmıştır. Zulüm ise birkaç çeşitli o zulmün en şiddetlisi Lokman aleyhisselamın oğluna bildirdiği Kuran'ın da bize şirk koşmaktır. Yani Ayetin devamında ve in yemse sallahu bi durrin feleke ash lehu illahu Teala. Şayet Allah sana bir zarar dokundurmayı isterse onu ondan başka kaldıracak yoktur. Ve yi yurit ke bi hayrin ve Allah sana bir hayır irade ederse senin hayır isterse onun fazlını, keremini reddedip engelleyecek de kimse yok. Yosev ve Regina ve Şa min odadi rahmanul rahim bunu ise kullarından dileğini isabet ettirir yani fazlını keremini kullarından dileğini isabet ettirir o bağışlayanlar rahmet sahibidir. Ayet çok açık. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de oldukça fazla ayet var. Oldukça fazla. Birkaç tanesini yedi gelince okuyacağım inşallah. Fayda ve zarar vermeye sahip olan sadece Allah Azze ve demiştik. Öyleyse Allah'tan başkasına el açıp dua edilmez. Bu kişiyi yapıldığına zalim diye isimlendirilen, şirk ehli diye, küfür ehli diye isimlendirilen kullardan yapar. Çünkü Allah bir kişiye bir zarar vermeyi dilerse onu kaldıracak Allah'tan başka kimse yoktur. Bir fazilet, bir üstünlük, bir hayır vermeyi isterse de o hayırı engelleyebilecek kimse yok. Yani Allah diler, insanlar buna aracıdır, resiledir sadece. Öyleyse iyilikte, de, kötülükle de, başımıza gelenler Allah'ın takdiri iledir. Kimisi imtihan sebebile, kimisi ceza sebebile gelir musibetleri İyilik ise kimisi mükafat olarak, kimisi imtihan sebebile gelir ve bunların hepsi Allah azze ve celle'nin elindedir. Başkasının elinde değildir, başkasının tasarrufunda değildir. İbnü Cerir et Taberi, Daima Allah'ın dediği gibi Allahu Teala her ne kadar burada ismini anmasa da ayetlerini birimiz başkası Ay dostlar e indirdiği için ey Muhammed, mabudundan başkasına seni yaracından başkasına dua etme. Çünkü onlar dünyada ahirette de fayda verecek birileri değildir. Fayda ancak Allah'tan Beklenir. Allah tarafından verilir. Aynı zamanda onlar din hususunda da dünya hususunda bir zarara sahip değillerdir. Bir zararı ne otoriterleri, güçleri yoktur. Buna da yine Allah Azze ve Celle sahiptir. Öyleyse herhangi bir ilaha veya bir kuta veya bir kabre veya bir paşa veya başka bir şeye gönül bağlayarak dua etme. Onlardan bir şey isteme. Bu durumda sen neden olacaksın. Buradaki zulüm ise müşriklerin işlediği zulümdür ki Allah'a eş koşmaktır der menfabiri ahime Allah bunun ise Kur'an-ı Kerim'de benzer çoktur demiştik örneğin şuara suresi 2.13. ayet Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme Allah'ı bıraktı değil Allah'la beraber de olsa bir başkasına dua edilmez bu durumda sen, azap görenlerden olursun, diyoruz Allah'a. Aynı zamanda Kasas suresindeki 88. ayette bu manada, وَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ الٰهَ نَخَرْ لَا اِلٰهِ اللّٰهُ Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet, kulluk etme, dua etme, Allah'tan başka ilah yoktur. Yani dua edilecek ilah sadece Allah'tır. Öyleyse Allah'tan başkasına da dua etme, Allah'la beraber başkasına dua İlah sadece Allah olduğu için başkasına bu yapılmaz. Burada da beyan edilmiştir ki, kendisine dua edilen kişi ilah diyesindendir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ilah diye bahsetmiştir. Imanlar. Öyleyse bir insan ibadet çeşitlerinden herhangi birisini Allah'ın dışından birisine yaparsa, karantez içerisinde sevap umuracak bir işi, kişiye fayda verecek bir işi, Allah katına değer kazanılacak bir işi Allah'la beraber başkasına yaparsa veya Allah'a bırakarak Allah'tan başkasına yaparsa bu durumda onu ilah edilmiş olur. Bu dua da olsa, istihazı da olsa, istihazı da olsa böyledir. Öyleyse sadece hak Allah'ın hakkı olan kuşları Allah'tan başkasına yapmaktan şiddetle sakınılmalıdır. Şirk dediğimiz olay budur. Ve şirk sadece Hristiyanlarda, Yahudilerde veya putperestlerde olmaz. Müslümanım diyen kimliğinde dini bölümünde İslam yazanların içerisinde de olur. Şu topraklarda olduğu gibi İslam coğrafasında yaygın bir şekilde olduğu gibi. Ancak bunun ismini almaktan çekinenler, bunu açıkça ortaya koymaktan çekinenler kendi yaptıkları şirkten bile habersizler. Bundan dolayı kendilerini yani ehli İslam diye adlandırıyorlar da Şirk kendilerini yakıştırmıyor. Halbuki şirkin ne olduğundan habersiz adam. Haşa ve kella şirki Allah'a inanmamak olarak zannediyor algılıyor. Veya İsa Allah'ın öldür demek gibi. Bu zeyir Allah'ın öldür demek gibi zannediyor sadece. Halbuki şirk ibadet çeşitlerinden herhangi birisini Allah dışında birilerine veya Allahla beraber birine yapmak. Hangi ustalılsız? Allah dışında birilerine yapılan ibadet çifti kişiyi ya küçük şirk sahibi yapar, Riya gibi, gösteriş gibi veya büyük şirk sahibi yapar, dinleyen çıkartır. Allah'tan başkasına nasıl secde edilmiyorsa, nasıl namaz kılınmıyorsa, nasıl Allah'tan başkası için adak adanmıyorsa, oruç tutulmuyorsa, hac edilmiyorsa, zekat verilmiyorsa, diğer ibadet çeşitleri de yapılmaz, dua edilmez. Sığınma da yapılmaz. Yardım talebinin talebinde de bulunur. Her kim bu ibadet çeşitlerinin birisini Allah'ın dışında birine yaparsa o hususta Allah'a bir ortak yapmış demektir. Ortak yapmak şirki gerektirir. O işi yapan kimsenin de müşrik diye isimlenilmesini gerektirir. Öyleyse bundan sakın edecek. Çünkü bu iş dalalettir. Küfürdür ve dinden çıkmadır. Şirktir. Her ne kadar bunu ismini başkaları başka şekilde isimlendirsin. Buna başka bir isim versin. Çünkü İslam isimlerle uğraşmaz demişti. İslam hükümlerle uğraşır. İslam her döneme hitap etmesi sodevinde işi ortaya döker. Onun olsun insanların koyduğu isme bakmaz. Hemen ye <gülüyor> meallay la ilahe illallah la burhan lehu bihi fe inne mahsabuhu in rabbih innehu la yuflihu'l kafirun. 39. sure ayet. Her kim Allah'la beraber diğer bir ilaha delilsiz olarak dua ederse, onun hesabı Rabbinin katındadır. Ve kafirler felaha kurtuluş ermez. Ayetlerin arasında ilişki vardır. Allah'la beraber birilerine delil suak dua etme, devamında da kafirler felaha ermez. Bunlar ilgisiz şeyler değil, ilginç şeyler. Demek ki Allah'tan başkasına ibadet etmek, dua etmek kişiyi kafirlerden yapar. Ondan dolayı diyoruz, tevhid en önce öğrenilmesi gereken bilgidir. Namazdan da öncedir, hacdan da öncedir, diğer tüm ibadetlerden de öncedir. Çünkü onların kabul şartı kişinin teyit ehli olmasıdır. Yani Allah'a layıklı birleyen, hayatından şirkli kalan, çıkartan birisi olmasına bağlıdır. İbadetlerin ve salih amellerin kabul şartı. Müsani İbrahim Allah'ın getirdiği ikinci delil Ankebut suresindeki 17. ayettir. Orada buyuruyor ki Rabbimiz Azze ve Celle, Rızkı Allah katından isteyin. Ona kulluk edin, dua ibadet edin ve ona şükredin. Dönüşünüz onadır. Ona döneceksiniz. Bire alakası gibi gözken ancak birebir alaka alakalı olan birkaç kelime. Rızkı Allah katından isteyin. Rızık verici Allah'tır. Allah'ın rızık verici oluşu her rızkı Allah tabelasını duvara asmakla olmaz. Rızkın mutlaka biz Allah tarafından verileceği ne istersek veya nasıl bir yola girersek girelim. Yani hayatımızın her halinde bize yazılmış rızkın mutlaka bize ulaşacağına inanmakla olur. Bundan dolayı kişi rızkını temin ettiği bir ortamda dinini yaşamaması hususunda zorlanıyorsa, işten çıkartılmakla veya ceza almasıyla veya maaş kesintisi benzeri şeylerle tehdit ediyorsa, Allah Azze ve Celle'ye itaati engellenmeye çalışılıyorsa o hususta onlara itaat etmiyordu. Çünkü rızık Allah'tan gelir. Ne yaparsa yapsın o rızık ona ulaşacaktır. Öylesi kullar olarak biz rızkımızı kimin vereceğine veya rızkımızı nasıl temin edeceğimizden daha ziyade rızkı verenin gönlünü kırmamaya, rızkı verene sevmeyeceği bir işle kavuşmamaya gayret edeceğiz. Çünkü biz Allah Azze ve Celle'ye layıkıyla kulluk yapar, ondan sakınırsak Allah'u Teala bizi rızıklandıracaktır. Hadislerde bize bildirdiğine göre Allah Azze ve Celle insanlık yarattım olan 50 bin sene önce kaderimizi yazmıştır, levhî mahfuza. Başımıza gelecek her olay, Allah'ın yazdığı bu levhî mahfuzdaki yazıya uygun olarak ceryan yani. Yani bizim ne zaman nerede öleceğimiz, dünyadayken nasıl amel sahip olacağımız, başımıza gelebilecek musibetler, hayırlar ve elde edeceğimiz rızık yazıldı. Biz şimdi bizim için yazılan o şeyleri nasıl elde edeceğimiz hususuna imtihan edilir. Bu kadere imanın içerisine girer aynı zamanda. Rızkımızı kimse engelleyemez. Aleyhisselatü Aleyhisselam bir hadisine buyurur ki rızık kişiyi ecelinden daha sıkı, daha kesin takip eder. Bir başka hadisinde der ki, buyurur ki bana vahyolunluğu ki sizden hiçbiriniz rızkını tamamlamadan dünyadan ayrılmayacak. Yani takdir edilen rızık mutlaka gelecek ve bu rızkı belirleme sadece Allah Azze ve Celle tarafından yapılır. Kullarına bırakılmamış. Eğer kullarına bırakılsaydı insanlar her per perişan oldu. İnsan sevdiğini verir de sevmediğini vermezdi. Kendisine itaat edene verir de itaat etmene vermezdi. Boyun bükene kulluk yapana diye diğerlerine vermezler. Ama hamdülü senalar olsun ki, Rabbimiz Azze ve rızkı kendi katından veriyor. Hiç kimsenin tasarrufuna bırakmamış. Öyleyse, ayete dönelim, rızkı Allah katından isteyeyim. Nasıl? Kulluk yaparak, itaat ederek ve şer'i vesilelere, dinen uygun vesilelere yapışarak. Bu, oturduğun yerde beklemek beklemek değildir. Vesilelere yapışmak, elde edeceğimiz sebepleri yerine getirmek, takdirin içerisindedir. Kaderin içerisindedir. Her kim Allah'tan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır, buyur. Kalak suresinde. Öyleyse, bize düşen yaratılış gayemize uygun olarak Sadece Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmak, onun rızasını gözetmek, onun kızacağı, gazaplanacağı hususları terk etmek. Buna da sakınma, takva ediyoruz. Rızkı Allah katından isteyeceksek, rızık talebi bir ibadet midir? Sadece Allah'tan yapılacaksa bir ibadet. Öyleyse bu şekilde Allah'a kulluk edin. Ayetin devamında geldiği üzere. Rızkı Allah katından istemekle Allah'a kulluk edin ve uşkuru lehu, ona şükredin. Neyden dolayı? Ve verdiği sonrası hızırlıklar, vizikler, dolayı ona şükürler. alakalı birkaç kelime, alakası Çünkü dönüşünü daha Ona döndürüleceksiniz. Her ne kadar bu dünyada yaşarsanız da şeyin, mutlaka tek başınıza. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna bitireceksiniz. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğu üzere şu beş soruya cevap vermeden on huzurundan ayrılamazsınız. Ömrünü nerede tükettin? Gençliğini nerede harcadın? Elde ettiğin rızkı nereden kazandın? Helalden mi, haramdan mı? Elde ettiğin rızkı nereye harcadın? Helale mi, harama mı? Ve öğrendiğinle ne yaptın? Öğrendiğin bir çıkın içerisinde durdu mu? Yoksa onunla amel ettin mi? Hani kişiye dört tane vacip var demiştik ya. Öğrenmek, yaşamak, öğretmek ve bu. Üç esnasında başımıza gelen şeylere sabretmek, işte öğrendiğimizi amel ettik mi? Öğrenme imkanına sahip olan insanların öğrenmeyi terk etmesi caiz değildir ben sorumlu olacağım. Nuh Aleyhisselam kavmine tebliğde bulunurken onun davetinden rahatsız olan kavmi başlarına örtü örtüler ve kulaklarını tıkarlardı. Daha duymayalım şunu diye. Onun tebliğlerini, bildirilerini duymayalım, işitmeyelim diye başlarına örtü geçirirler, kulaklan tıkarlardı. Âlimler derler ki, öğrenme imkanına sahip olup da öğrenmeyenler Nuh Aleyhisselam'ın o kavminin konumundadır. Çünkü onlar nasıl öğrenme imkanına sahipken, kendilerine gönderilen peygambere kulak vermemişlerse, şimdikilerde öğrenmeye güç yitirebilmek, herhalde sorumlu olurum diye aynı zihniyette kulak tıkamaktılar, gözlerini kapatmaktılar. Öyleyse öğrenme imkanına sahip olan insanlar öğrenmeyi terk edemezler. Duyarız bazen bazı cahilleri. Madem sorumlu olacaksan öğrenmeyeyim daha iyi. Nasılsa bildiklerinden sorumluyum. Bu yetmez. Öğrenme imkanına sahip olanların öğrenmesi de farzdır. Öğrenenlerin gücü yettiğince amel etmesi de farzdır. Çünkü ayet adı ben bir şey anlattığım zaman onun gücünüz yettiğince yapın der. Size bir şey yasaklarsa onu da kesin terk edin. Der. Öyleyse öğrenilen şeylerde güç yettiğince yapılacak. Onunla da yetmiyoruz. Bundan önceki derslerimizde görmüştük. Öğrenmek ve amel etmek öğretmeyi gerektirir. Çünkü her birimiz sorumluyuz. Her birimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle çobanız. Ehlimizden, çevremizden Bilmeyen insanlardan yarın birileri baş bizim yakamıza sarılmasın. bunu niye bana öğretmedin demesin diye onlara öğretmek zorunda. En güzel usul bu. Ve bunları yapmak için başımıza gelen musibetlerde sabretmek gerekiyor. Mustafa Aleyhisselam getirdiği üçüncü delil ise Ahkaf suresindeki beşinci ve altıncı ayetler. Anlayış sahibi olan insanlar için çok açık deliller. Bilmirler. O zaman Yazılı yedu min Ve kıyamete kadar kendisine icabet etmeyecek, cevap vermeyecek kimselere Allah'ın dışında umutları, dua eden kimseler daha sapık, daha dalaletti. Kim vardı? Onlar kendisine yapılan duadan habersizdirler. Çünkü şitmezler, cevap edemezler. وإذا حُشر الناس كانوا لهم آذاء وكانوا بإغادتهم كافرين ve Allahu Teala tarafından insanlar haşr olunduğunda onlar yani dua edilenler dua edenlere düşmanlar olurlar da kendilerine yapılan ibadeti inkar ederler. Biz bunun habersizlikler. Biz bu ibadeti bize yapın diye emretmedik. Onların bu yaptığını habersiziz. Bizim arkamız sıra yapmışlar. Diyerek onların yaptığı bu işi, yapılan duayı, sığınmayı, tavafı, namazı, istirazeyi, istirazeyi reddeder, inkar ederler. Bunu biz yapmadık, bunu biz talep etmedik. Kendilerine yapmışlar. Diyerek kendilerini o işi yapanlardan uzaklaştırırlar, teberri ederler, veriyi tutarlar. Ayetler o kadar açık ki, görüyorsunuz anlaşılıyor. Kıyamete kadar cevap veremeyeceklere dua etmek ve bunu yapanın en safık olması bir put bir kabir bir ağaç bir taş veya benzeri ölmüş bir insan evliya peygamber bizi işitebilir mi Allah aşkına geçmişteki tüm insanlar yani kabire giren tüm insanların amel defteri kapandı dünya ile ilişkileri kesildi artık onlar bizi işitebilirler mi Kıyamete kadar cevap vermez diyor Allah Teala Öyle değil mi? Hiç kabirden şimdiye kadar bir cevap duyduk mu biz? Veya bir ağaçtan bir cevap geldi mi? Veya bir taştan bir cevap geldi mi? Huzurunda çelenk bırakılan taşlar, kayalar insanlara cevap verebildi mi şimdi? Vahim veriyor. Bundan sonra da Allahu Allah Teala bu olayları biraz da açarcasına Furkan suresinde iki tane ayette şunları buyurur bize ve yer ona яхшы ruhum ve min dunillah feyequl an etlavtum ibadi haulaye kanhum yani onları da Allah'ın dışında ibadet ettirinde haşrettiği gün der ki Allah azze ve celle bu kullarımı sizin belaya düşürdünüz yoksa onlar kendilerinden bu böyle bir sapık yola saptılar galu subhaneke ma kana yemda bin evliya velâ kim mettâtehum ve âbâhum hatta nesuz zikrâ ve kânû kavmen buğrâ kendisine kulluk edilen o da cevap olarak derler ki seni temzih ederiz ey Allah'ım sen adam münezzehsin bizim senin dışından birilerini evliya dost edinmemiz olacak iş değildir. Fakat sen onları da babalarını da öyle çok faydalandırdın, onlara öyle çok mal mülk verdin ki seni zikretmeyi unuttular ve helak'ı hak eden bir kavim oldu. Hani âlimler derler ya, zenginlikle imtihan olmak fakirlikle imtihan olmaktan daha zordur diye. Çünkü insana dünya sevgisi ve malın muhafaza için o kadar çok meşakkat gelir, o kadar çok kaybede gelir ki Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyi unuturlar, Allah'a kulluk yapmayı unuturlar. İşte o kullar da öyle kullardı ki sen onları faydalandırdın. Onlara nimet verdin. Onlar bu nimetin farkına varmadılar, senin zikrini de senin dışına birilerine kulluk attılar. Çünkü onlar Kur'an okunuyorlar ki, okusalar da anlamıyorlar ki, Müslümanlar Kur'an okunuyor. Ya kardeşler, Müslümanlar Kur'an okuyup Allah Azze ve Celle'nin buyruklarından habersizler, bundan haberdar olma gayret içerisinde değiller. Hatimler iniyor, cenazenin arkasından kırkında, yirmisinde, yirmisinde, ellisinde neyse okunuyor. Ama onun içindeki buyruk nedir? Allah bana ne emretmiş? Neyi yasaklamış? Bundan habersiz insanlar. Okuduğunda aklını kiraya verdiği için kendisine nasıl anlaşılması empoze ediliyorsa o şekilde anlıyor. Şu ayetlerden haberdar olan insanlar gidip bir türbede orada yatana dua edebilir mi Allah aşkına? Aklını kiraya vermemişse yapamaz. Yok aklını kiraya vermiş de birileri tarafından uzaktan kumandalı robot gibi idare ediliyorsa yapar. Hepsini yapar. Halbuki Allah azze ve celle bunu şirk diye isimlendiriyor. Bu işi yapanları Mekke müşrikleri diye isimlendiriyor. Cehennemin ebedi kalıcıları diye adlandır. E bunu onlar yaparken iyi de müşrik de cehenneme girecek de şimdikiler niye cehenneme girmesin? Bunların özelliği üstünlüğü ne ki? Allah Azze ve Celle'ye mahsus bir işi sen git başkasına yap. Sonra ben Müslüman'ım de namaz baskın? Oruç tut. O namazlar, o oruçlar hebaen mensura olmayacak mı? Allah Azze ve Celle'nin kitabına geldiği üzere. Çünkü güzel amellerin kabul şartı ikidir. Bir, Allah Azze ve Celle için yapılacak. Sadece ona yapılacak. İki, Allah Azze ve Celle'nin Rasulünün sünnetine uygun olacak. Bunlar yoksa, şu iki şart yoksa, şu şart veya birisi, herhangi birisi yoksa bu ibadet, Allah katına makbul bir ibadet, sen Allah Azze ve Celle'ye dua et de, istediklerini elde edemeyince başkalarına da git. Türbelere git, kabirlere git, taşlara git, onlardan da iste. E bu yaptığın işten dolayı sen hesala çekilme Dene kendini takvalı, ihlas sahibi Müslüman olarak adet, hatta cenneti kendine layık bul. Halbuki Allah Azze ve Celle şirk koşanlara cehennemi haram etmiştir. Allah Azze ve Celle şirkten uzaktır. Mağlukatın yaratış sebebi kendisini bir olarak tanımaları ve ona ibadet etmektir. Başka bir yaratış gayemiz yok. İbadet çeşitlerinden ne varsa sadece Allah Azze ve Celle'ye yapmakla onu tazim etmek, ona kulluk etmekle bununla mükellef tutularak yaratıldır. Bunu yapmayan bir insan başka ne yaparsa yapsın, hiçbir ondan kabul edilmiyor Öyleyse, güzel kardeşlerim, kişiye sevap kazandıracak, kişiye Allah Azze ve Celle nezdinde değerli kılacak ibadet çeşitlerinden ne varsa, sadece Allah Azze ve Celle yapacak, başkasına yapılmayacak. Başka birilerinin gönlünü kazanmak için değil, bir menfaat olmak için değil, bir makam mevki sahip olmak için değil, İnsanların gözüne girmek için değil, sözü dinlenir birisi olmak için değil veya falancasının övgüsüne masal olmak için değil. Sadece Allah Azze ve için. Yoksa o amelden bırak hayır olmayı, şer gelmesin dua et. İbn-i Mesud anh döneminde, Kufe'de sabah namazı esnasında İbn-i Mesud radiyallahu anh'ın arkadaşlarının birisi geliyorlar, İbn-i Mesud, Ebu Abdurrahman, gel şu mescitte birileri bir şeyler ekliyorlar deyince gidiyor, bakıyor ki ortaya birisi oturmuş, etrafına bir halka yapmışlar, önlerinde bir kucak taş, zikir çekiyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Subhanallah diyorlar, elhamdülillah diyorlar. Diyor ki, siz ne yapıyorsunuz? Biz hayırdan başka bir şey bilmiyoruz Biz Allah'a tesbih Allah'a tak takdis ediyoruz. Allah Azze ve Celle'yi tekbir ediyoruz. Yani ibadet çeşitlerinden bir kısmını yapıyoruz. Diyor ki o zaman, sizin aranızdayken daha peygamberin saadetsiz, siz dalayete düşüyorsunuz. Siz o yaptığınız işlerle sevap bulmayın da günah günahlarınız sayın. O yaptığınız işten dolayı elde edeceğiniz bir sevap buluyorsunuz da bırakmanız sevapları yaptığınız işten dolayı günah sayın ne kadar günah kazanıyoruz diye. Niye? Çünkü Allah'ın dininde böyle bir ibadet yok. Bir kişi ortaya oturacak, etrafına alakayacaklar, oturacaklar, 5 dakika, on dakika, yarım saat, bir saat La ilahe illallah diyecekler. Sübhanallah diyecekler. Böyle bir ibadet yok. O zaman sen bu ibadet diye yaptığın işten sevap ummada ne kadar günah kazandın diye tasalan endişelen. Bir bak bakalım sen ne kadar günah kazandın. Niye bu sözü söyledin üstadına? Çünkü ibadetlerin Allah katında değerli olacak, sevap kazanılacak İşte kabul şartının ikincisi Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun olmasıdır. Yoksa sevap kazanılacak bir iş değil, aksine bizat yani kişiye kınak kazanılacak bir iş. Öyleyse yapacağımız ibadet çeşitleri Allah Azze ve Celle katında kabul olması için biz Allah için yapılmasına ve Resulünün sünnetine uygun olmasına dikkat ediyoruz. Onlar o gün kendilerine dua edenlere düşmanlar olurlar ve onlardan tedarri eder, olurlar ki biz bu yapılamdan habersiziz diye Az önceki okuduğumuz ayeti de okusun bildirilmiş, öğretilmişti. Fatır suresinde Allahu Teala وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ لُونِه۪ مَا يَمْنِكُونَ Allah'tan başkasına dua ettiğiniz şeyler var ya bir hurma çekirdeğinin içindeki zara bile sahip değillerdir. Gıtmir hurmanın kurmanın yatağında bir zar olur ya incecik zar, o zardır işte. O zara bile sahip değillerdir. إن تدعوهم لا siz onlara dua etseniz onlar sizin dualarınızı işitmezler. Ve ne sem'u mestecavulakum şayet işitseler bile işitmezler de işitseler bile sizin dualarınıza cevap veremezler, buna icabet edemezler ve yevmeli kıyameti aynı zamanda kıyamet gününde de sizin bu yaptığınız şirkinizi İnkar eder, reddederler. Demek ki dua edilen kimseler, dua edilen varlıklar hiçbir şeye sahip değil. Onlar işitmezler. İşitseler bile hele, şöyle bir şey olsa bile karşılık veremezler. Çünkü kendilerine fayda veya zarar vermeye sahip değiller. Elleri kolları bağlı, kendileri için hazırlatılanın karşılığını görmekteler kabirlerinde. Kabirleri ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olmuştur velev ki o cehennem çukurundaysa oradan çıkmaya güç yetemiyor ki ona dua edene nasıl karşılıklar? Veya cennet bahçelerinden bir bahçe ise o bahçedeki nimetleri artırmaya güç yetmeyen kişi ona dua edene nasıl karşılıklar? İşitmez ki zaten ilişkisi kesildi dünyayla ilişkisi bitti. karnasyon dediğimiz ruhların geri dönüşü veya dünyada yaşıyorum ve devam etmesi mümkün değil. İslam'ı toptan reddeder. Ölmüş bir insanın duymasını, işitmesini de özel haller dışında nefeder, olumsuz, işitmezler. Öyleyse böyle birilerine dua edilmez. Dua, ibadet çeşitlerinden sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılır. Nebimiz Vesselam, gelen bir hadiste, sizler kesin kabul edileceğine inerek Allah'a dua edin diyor. Yani kalbiniz başka bir işte uğraşırken diliniz dua etmesin. Dilinizle kalbiniz bir olsun. Kalpten dua edin. Söylediğiniz şey ağzınızdan kerhen çıkmasın. Veya gayri ihtiyacı çıkmasın. Kalbinizle söyleyin. Kalbinizle o söylediğiniz şeyi hazır olarak ve kesin kabul edileceğine inanarak dua edin. Bir başka hadiste allah Teala kendisinden istemeyen, kendisinden dua etmeyen kişilere gazap eder. Allah kendisine istemeyenlere gazap eder. Kızar. Gazaplanır, öfkelenir. Öyleyse Allah'tan isteyeceğiz, başkasından istemeyeceğiz. Allah-u Teala'ya duadan daha kerim, daha üstün bir şey yoktur. Bir başka hadis. Allah katında en üstün şey dua edilmesidir. Kendisine isteyenlerdir. İbni Abbas radıyallahu anh ise ibadetin en faziletsi duadır demektedir. Çünkü Allah-u Teala Mümin suresinde Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin, size cevap vereyim. Öyleyse dua ibadetin en üstünüdür der. İnna vasladillahunhu. Dördüncü ve son ayet olarak gelen delil ise Neml Suresi'ndeki 62. ayettir. Orada Allah Teala şöyle buyurmakta: Emmen yucibu'l-muhtarra izaa ahhu ve yakshifu su'e ve yec'alukum kulefa'el arf ilahunna Allah. Bu ayetlerin öncesinde Allah Azze ve Celle şu şu şu nimetlere size veren, şu özelliklere sahip, şunlara güç tren Allah mı yoksa sizin ibadet ettikleriniz mi daha hayırlı diye soruyor. Bu da o soruların devamı. Dua ettiği zaman zorda kalana cevap veren, icabet eden ve kötülüğü ondan gideren ve sizleri yeryüzünün halifeleri yapan mı daha hayırlı? Yoksa sizin ibadet ettiğiniz sahte ilahlar mı dahirli? E ilahümme Allah. Allah'la beraber başka bir ilah mı istiyorsunuz? Allah'la beraber başka bir ilah mı ediniyorsunuz? Allahu Teala zorda kalanın duasına icabet eder. Özellikle ihtiyaç anında yapılan dua kabul edilme daha müstecevdir. Zorda kalan bir insan gerçekten ihtiyaç sahibi ise Allah azze ve celle ona icabet etmekte, acele etmektedir. Hatta bu gene bu cahil toplumun dili üzere kul sıkışmayınca hızlı yetişmez diye batılı bir ifade olarak kul dara düşmeyince Allah Azze ve Celle ona yetişmez demek daha doğru kul dara düştüğü zaman allah Teala ona izabet etmekte duasını kabul ederek onun sıkıntısını gidermekte veya ona istediğin yemek vermekte acele eder böyle demek daha doğru olurdu müşrikler Allah-u Teala'nın bu beyanını bildirdiği üzere kendilerinin sıkıntıya düştüğünde duayı sadece Allah-u Teala'nın kabul ettiğini biliyorlar ve ikrar ediyorlar. Bir başka ayette de allah Teala buyurur ki, insanlar, müşrikler gemiye binerler, dalgalar boy boy gemiyi sallamaya başlayınca anlarlar ki Allah'tan başkası onları kurtarmayacak. O zaman din Allah'a halis olarak kalpten, işten sadece Allah-u dua ederler. Allah onları kurtarı da karaya çıkartırsa yani ayakları yere basar, kendilerini güvende hissetmeye başladıklarında tekrar şirk koşmaya devam ederler. Demek ki darda kalınca Allahu Teala'dan başkası duayı kabul etmez. Bunu müşrikler bile biliyor. Yani Allah azze ve celle'nin şirk koşanlar diye isminden biliyor. Onlar sıkıştıkları zaman, daraldıkları zaman sadece Allah azze ve celle'ye dua ediyorlar. Ama genişliğe ulaştıkları zaman başkalarına da kutluk yapıyorlar. Putluğuna da yöneliyorlar. Onlara da ibadet ediyorlar. Onları da boyun büküyorlar. Veya kadar adarlarsa onlara da pay ayırıyorlar. Varlıkta Allah Azze ve Celle yetişiyor da genişlikte kim yetişiyor? Onda da allah Teala yetişiyor. Duaları kabul eden, kullanın isteklerini onlara veren veya sıkıntısından, belasından, musibetten kurtaran Allah-u Teala. Öyleyse Allah Azze ve Celle'ye her halimizde ibadetimiz ona olacak, başkasına olmayacak ki bu şekilde bir hale düşer de Allah'tan başkasına dua ederse o zaman Allah'tan başka bir ilah ne arıyorsunuz sözüne, ilk adına bir muhatap olur. Öyleyse Allah'la beraber ilah edinmemenin yolu ibadet çeşitlerinden her birini Allah Azze ve Celle'ye yaptığımız gibi ibadetin en üstünden olan duayı da sadece Allah Azze ve Celle'ye yapmaktır. Ondan yardım talep etmektir. Son delilimiz ise bir hadis. İmam Taberani'nin Muğcamin'de rivayet ettiği bir hadis. Ancak senet olarak bu hadis zayıf. Çünkü senedinde İbn-i talih, bir ravi var. Ancak i̇bn bir zaafı var. Bu kişi ilni hıfsetmezdi de yazardı. Bir zaman onun yazdığı eserler yandı. Dolayısıyla o bundan sonra artık karıştırmaya başladı. İşte bu yazdığından değil de hafızasından rivayet etmeye insanlara bildiğini aktarmaya başladığı an onun rivayet etti. Her hadis zayıflanmıştı. Onu destekleyen bir sayadis varsa alınır. Onu destekleyen bir sayadis yoksa onun rivayetleri alınmaz idi. Bu hadisin senedinde de i̇bn Lehya isimli, o kaynakları yanan alim vardır. İhtiyaten onun rivayetleri başka bir delille desteklenmediği sürece alınmaz. Ancak burada İslam'ın genel hükümlerine, genel kurallarına uygun bir hüküm var. Nedir bu? Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında müminlere eziyet eden bir münafık vardı. Sahabeden bazısı hadi kalkın Resulü Aleyhisselatü gidelim de bu münafığın şerrinden ona sığınalım dediler. Aleyhisselatü Vesselam'a bunu haber verdiklerinde dedi Aysa Vesselam? Bana sığınmayın. sığınacak sadece Allah Azze ve Celle'dir. Başkasına sığınılmaz dedi. Bir münafığın şerrinden de olsa sığınma makamı Allah Azze ve Cellidir. Her şer sahibinden sadece Allah Azze ve Celle'ye sığınılır. Allah Azze ve Celle'ye müracaat edilir ve ona karşı yardım istenir. Halbuki Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam o toplumun lideriydi. Devlet başkanıydı. Dolayısıyla elindeydi ki münafıkları beyan etmek, münafıkları öldürmek, hapsetmek, o toplulardan sürmek. Buna güç sahibiydi. Buna rağmen o münafığın şerrinden sığınmak isteyen, korunmak isteyen, Sahabesine ben sığınacak makam değilim. Allah'a sığınırım. Diyor. Peki o münafığın şerrinden Allah Azze ve Celle Evet mu sığınılmıyor? o münafığın şerrini izale etmeye muhtadır olduğu halde kendisi bir kısım sebepten dolayı bundan uzak durmuştur. Nedir bunlar? Hayatındayken bunları engelledi ki ölümünden sonra bu şekilde bir yöne, yola hiç kimse yöne yönelmesin. Yöne yöne. Halbuki, şimdi öyle yapmıyor insanlar. İnsanlar şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ihtiyaçlarını arz ediyorlar. Oraya hac için, umre için gidenlere, Peygamberin kabrinin karşısına geç, benim durumu anlat diyorlar. Bazıları daha da azgın, sen benim durumdan bahsetme, o zaten benim durumdan haberdar diyor. Haşa Allah'ın koluna sokarak Hayatında Hayatındayken böyle bir iş ölümünde yapılıyor şu toplumda. Gene Aleyhisselatü Vesselam, sadece Allah'a yapılması gereken bu istirade dediğimiz sığınmayı, yardım istemeyi, şerrinden korunma talebini kendisine özellikle bu lafzını kullanarak yapılmasını çirkin gördü. Kerik gördü de bu şekilde kullanılmasını istemedi. Evet. Aynı zamanda şirke götüren bir yol olduğu için şirke giden yolu sebzü zarai babından baştan engelleri ki insanlar bu ve buna benzer da sadece Allah Azze ve Celle'ye yönelsinler ki bu tevhidin aslıdır. Allah Azze ve Celle'den yapılacak. Hiç başkalarından yapılmaz, istenmez. Aynı zamanda onun bir Rabbine karşı edebi vardı, tevazusu vardı. Bir de ümmetinin şirke gidecek yollarını, vesilelerini baştan kapatmak, engellemek istiyordu. Ümmeti şirke giden vesilelere girmesinler diye sakındırmak istiyordu. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam münafığın şerrinden de olsa bana sığınılmaz. Sığınılacak makam sadece Allah Azze ve Celle'dir diyerek Tehvilden asma bir işaret etti. Zarar verme ve fayda vermeye sahip sadece Allah Azze ve Celle'dir. Kullardan herhangi bir topluluk birisine fayda vermek üzere toplansa, Allahu Teala'nın takdir ettiği kadar fayda verir. Çünkü takdir Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Allah dilerse ona fayda verilir, dilemezse verilmez ve onun dilediği sınırlar ölçüsünde verilir. Dolayısıyla Allah onun için bir hayır takdir etmiştir. İnsanlar bu hayra bir vesile olurlar. Veya Allahu Teala bir kuluna şer dilemiştir, musibet dilemiştir. Bunu imtihan edecektir veya bir günahına karşı onu cezalandıracaktır. Kullar ona zarar vermek için, bir şer dokundurmak için toplanırlar da Allah onun için ne kadar bir miktar çizmişse, ne kadar miktara izin vermişse o kadar zarar verebilirler. O kadar şerre muktedir olabilirler. Her ne kadar hayır veren de, birinci örnekte, ikinci örnekte şerri veren de, insanlarsa da bunlar Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle takdiriyledir. Dolayısıyla şerri de hayrı da Allah takdir etmiştir. Belirleyici, takdir edici odur. Bunlar sadece buna vesiledir. Öyleyse hayır ve şerre sadece Allah Azze ve Celle malikse, Kulların her işini idare eden oysa, kullara herhangi bir tasarruf hak vermemişse, kendisine mahsus işlerde, o zaman ne diye başkasına yönelelim ki? Çünkü bizim hakkımızda herhangi bir değişiklik olmayacak ki bu talebimizde işlediğimiz şirk yanımıza kar kalacak. Onun dışında bizim için takdir edilen şey değişmeyecek. İstediğimiz hayra ulaşamayacak veya def etmek istediğiniz şerden kurtulamayacak. Çünkü buna muktedir olan sadece Allah Azze ve başkası değil. Öyleyse aklını kiraya vermemiş, Allah Azze ve Celle'nin dininin maksadını iyi anlayan bir Müslüman, Allah'ın hoşuna gideceği ve sıfat kazanırken umudu her hususu sadece Allah için yapar, başkası için yapmaz. Kalbini tamamen Allah Azze ve Celle'ye bağlar, başkasından ummaz. Bunun neticesinde Allah onun için mutlaka bir çıkış yolu yaratacaktır. Onu dilediği şekilde hiç ummadığı bir şekilde kendi dilediği şekilde rızıklandıracaktır. Ona belediği kadar fayda verecektir veya zararı isabet ettirecektir. Her iş Allah Azze ve Celle'nin elinde. Allah uyumaz, uy uyuklamaz, unutmaz, ihmal etmez. Allah her yarattığın rızkını, ezelini takip eder, her yaptığı yapmanı bilir, her söyleneni işitir, her şeyden haberdardır. Böyle bir Allah azze ve celle inancı taşıyan bir insan ibadet çeşitlerinin hiçbirisini ondan başkasına yapmaz. Her halimizin haberdar. Her şeyimizi biliyor. Hiçbir mahlukun güç yitremeyeceği şeylere sahip. Öylesi kul Allah azze ve celleye yönelicek de ibadet çeşitlerinin hiçbirisini Allah'ın dışında birilerine yapmayacak. Sığınılacaksa Allah'a sığınacak Dua edecekse Allah'tan isteyecek, Allah'a dua edecek, yardım talep edecekse Allah'tan isteyecek. Bunun neticesinde mutlaka o isteğine üç şekilde birisi de kavuşacaktır. Ya istediğini dünyada elde edecektir veya Allah Azze ve Celle ahirette karşılığını vermek üzere onu ahirete saklayacaktır veya o kadar günahı kendisinden sınıracaktır. Rızık talebi de dahil olmak üzere Allah'ın elinde olan şeyler başkasından istemez. Bir münafığın şerinden korunma talebi bile Allah'tan yapılır, başkasına yapılmaz. Her ne isteyecekse Rabbimizden isteyelim. Dua ise dua edilenin tazimi cihetinden ve ona güç yetirmek cihetinden sadece Allah Azze ve Celle yapılır, başkasına yapılmaz. Hayatından bahsedeceğimiz bir sahabi hanım var demiştik, Havle bin Tahakim, radıyallahu anh'a İslamiye kavmindendir. Onun için Ümmüşerik de denilir. Yani ümmüşerik diye bir künyesi vardır. Aynı zamanda ona vahibe, kendisini hibe eden de Çünkü o kendisini demiriz Aleyhisselatü Vesselam'a hibe etmiştir. Bana ihtiyacın var mı ya Resulah? diyen kadın sahabi, bu sahabidir. Yani Aleyhisselatü sırama kendisini sunmasından önce Osman bin Maz'u'nun nikahı atmayı da Allah ona rahmet etsin, onların razı olsun. Hayatı hakkında bilgi vereceğimiz ikinci dersteki şahıs ise İmam Taberani rahim Bu Allah'tır da hafız bir imamdır Geçmiştekilerden bahsederek hafız dediğimize Hadis hafızı katılır Kur'an hafızlığı zaten mutlaka olması gereken bir haldir Ondan dolayı Kur'an hafızlarına hafız denmez Hafız diye bahsedilen Hadis hafızdır yani Oldukça fazla hadisi ezbere bilen Senedi ve metniyle ezbere bilenlere hadis hafızı denir İmam Taberani de hafız imamlardan birisidir. İsmi Süleyman bin Ahmet'tir. Onun birçok eseri vardır ama özellikle üç eseri çok meşhurdur. Bunlar Mucem diye geçer. Mucem-i Sagir, Mucem-i Efsat, Mucem-i Tebir. Özellikle de Mucem i Kebir, çokça fazla hadis ile meşhur bir hadis kitabıdır. İmam Nesai'den, İsraf bin İbrahim'den ve birçok alimden hadis rivayetinde bulunmuştur. Hicri 360 senesinde vefat etmiş, arkasında derin bir ilim bırakıran istifadeden görelim. Allah ondan razı olsun ona ziyade karşı koyarsın. Evet, bugün dersimiz de bu özetle beraber bitti. Son olarak sizin elinizdeki notların noktaların en alt tarafında geçen hafta bahsettiğim bir hususu ekledim. şunlara fayda vereceğini düşündüğünüz bir dua yazdım oraya. Bundan önceki bir kısım dersimizde ben bu duadan bahsetmiştim. Şirkin gizli olduğundan, Aleyhisselatü Vesselam'ın bundan dolayı açık ve gizli şirkten Allah'a sığınma ve istifa ettiğinden bahsetmiştim. İşte o duayı buraya aldım. Ebimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ahmet bin Hanbel'in Müslim'ine geldiği üzere Allahümme inni eûzu bike en uç bike ve ene alemu ve estağfurü kelime alem. Ey Allah'ım şüphesiz ki ben bilerek şirk koştuğum. Hususlardan dolayı sana sığınırım ve bilmediğim hususları da yani bilmeyerek işlediğim şirkten dolayı da senden mağfiret talep ederim, sana istifar ederim direkt dua ederdi. Biz de hangi işimizin şirk, hangi işimizin doğru olduğunu ayırt edemeyeceksek, böyle bir duruma düşebileceksek ki insanız yapabiliriz, bu duayı yaparsak bilerek şişe şiş koştuğunu bu hususlardan dolayı Allah'a sığınır. Ondan bizi korumasını talep ederiz. Bu da bir sığınmadır çünkü. Bilmeden yaptığımız şeylerden de sığınamayacağımız için istiğfar ederek Allah'a. Ondan bağışlanmak talep ederiz. Bu şekilde inşallah faydalı bir duayı elde etmiş, yapmış oluruz. Bu şekilde hem bir kısım şirkten uzak durmaya, hem de Allah Azze ve Celle'ye dua ederek ibadet etmeye çalışmış oluruz. Subhaneke ve bihamdül müşerü la ilahe illa enti estağfirullah sallallahu ala rasuluna ve nebina Muhammed. Asrı zavrana. rabbil